Tembel Eşek Köylünün biri eşek satın almak için hayvan pazarına gitmiş. Gözüne bir eşek kestirmiş. Şunu bir deneyin bakalım nasıl çıkacak demiş ve almış eve getirmiş. Eşeği ahıra götürüp öbür eşeklerin arasına bırakmış. Hayvan onca eşek arasında dönmüş dolaşmış ve en tembel en obur eşeğin yanına gitmiş. Köylü bir beklemiş iki beklemiş bakmış ki eşeğin iş yapacağı yok... Almış sahibine geri götürmüş. Hayır ola, götürmenle getirmen bir oldu. E şeyi iyice denediğine emin misin? Öyle tembeleşin, nesini deneyeyim daha. Bu eşeğin adam olmayacağı kendine seçtiği arkadaştan belli. Ne demişler? Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu.